Merhaba, ben Mer Didem Gürzap. Merhaba, ben Kerem Doğan. Kamus'la Güreş'in üçüncü programına hoş geldiniz. C harfindeyiz. Bu hafta cehennem. Bir işi şey olacağız? Baya ateşli, harlı bir konu Didemcim. Evet, cehennemin kapısındayız. Laskiyate ognis perenza, voi centrate. İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu. Dante'nin e, ilahi komedyasının cehennemine Dante, ile birlikte e, cehennemin kapısında bu sözü okuyarak e, girer. E, Latincemizde bir kusur varsa affola. E, buna bağlı olarak e, umudun olmadığı yer olarak da cehennemi belki değerlendirebiliriz. Evet. Matas van Boksel'in aptallık ansiklopedisinde e, böyle bir yaklaşım var mesela. E, dindeki cehennem söz konusu edilmeyip felsefi olarak bakıldığında belki umudun olmadığı yerdir cehennem e, yaklaşımından bahseder Boksel. Evet Keremcim. Hakikaten öyle umudun, umutsuzluğun tam olarak yansıması. E, e, cehennemin etimolojik kökenine varmak istiyorum ben. Burada yararlandığım bazı kitaplar oldu. Özellikle semboller sözlüğü de, sözlüğü, e, Larus. Burada pagan köklere sahip olduğu belirtiliyor. Ancak tüm ölülerin kaldığı yer kavramını tutun, kötülerin cezalarını çekme yeri kavramına kadar olan medeniyetlere göre değişen çok çeşitli uygulamaları var. Köken olarak Hinnom kelimesinden geliyor, Gehinnom. Ee, ...Hinnom isimli pagan tapınakları... ...ve burada uygulanan ateşle yapılan... ...çocuk ile ünlü... ...Kudüs'e yakın bir vadiden alıyor ismini. Hmm. İsa zamanında da burası... ...çöplük ve sürekli ateş yakılan... ...bir yer haline dönüştürülmüş. Hani böyle hep böyle ateşte halı dediğimiz... Yeni ...bir, gerçe hani bir, bir gerçek de var açıkçası. <gülüyor> bir de yine her zaman kaynaklarımızdan... ...Sevan Nişanya'nın Elif'in Öküzü... ...ya da Sürprizler kitabında... E, ...Cehennem... E, ...kelimesinin kökenlerine bakıyor. Ee, burada dikkatimi çeken... ...Kur'an'da geçen dini kavramlarının... ...birçoğunun... ...İbranice kökenli olduğu... Adem, Cehennem, Cebrail... ...Din, İblis, Melek, Mesih... ...bunlar İbranice yoluyla... ...Musevi geleneğinden geliyor. Şeytan da yine Sami dillerinden... ...Habeççeden geliyor Didemciğim. Evet. E, şimdi buna... E, ...paralel olarak... Farklı kültürlerde cehenneme nasıl bakılmış? Onunla ilgili konuşabiliriz belki. Evet. Farklı ee, kültürlerde cehennemler yine bu semboller sözünde e, birkaç örnek var. E, bunlardan bir tanesi Mezopotamya'da toprağın derinliklerinde ölülerin derin bir karanlığa atıldıkları ve hayattakilerin mezarların içerisine adak olarak yemek bıraktıkları mekan Kigalao. Burası yedi katlı bir mekanmış. Hmm, bu yedi de çok hep önemlidir. Birçok İnanışta tekrarlanan evet, bir sayı. Yani, semboller sözlüklerinde özellikle yedi kavram hep önümüze çıkıyor. Yedi sayısı. E, Mazdeizmde kendi payına hürmüz tarafından başkanlık edilen bir gökyüzü ve sizin şeytana teslim edildiği bir uçurumdan bahsediliyor. Hı -hı. Uçurum sözüyle. Sözcüğüyle sürekli karşılaşacağız. Uçurum deyince hemen aklı şey de geliyor. Sırat Köprüsü de geliyor. Ee, ben de Zerdüşt dinindeki bir takım açıklamalara bakmıştım. Ee, Sırat Köprüsü'ne çok benzer Şimvat Köprüsü geçiyor Zerdüşlük'te de. Öyle mi? Evet. Orada da e, enteresan bir şey. Biraz Şimvat Köprüsü. Şimvat. Hı -hı. Evet. E, cinsiyetçi bir yaklaşım gördüm ben. Önce bu Şimvat Köprüsü'nden geçiyor kişi. Yanında güzel genç bir kız var. Hep öyle başlıyor yolculuk. Hı hı. Eğer günahları ağır basıyorsa kişinin cehenneme gidecekse birdenbire o genç güzel kız çirkin yaşlı bir kadın haline alıyor. Hı. Sonra <gülüyor> cehennem. Ama hayır yok. Günahları çok değilse o zaman genç ve güzel bir kızla cehenneme doğru gidiyor. <gülüyor> ya hep sıcak cehennemlerden bahsediyoruz. Ateşli havalı bir, bir de hani e, sanırım coğrafyaların e, klimatolojik özellikleri ...cehennemin de hani... E, ...oluşmasında etkili olmuş... Yani ...Norveç mitolojisinde... ...Hell, Nifheimer... E, ...yeraltı ad, ad, e, adında... E, ...yeraltı anlamına geliyor... ...ve karanlık ve soğuk... Ayy, ...burası... <gülüyor> Tam Kuzeylilerin gitmek istemediği yer... ...aynen öyle doğru diyorsun... Bir de şey İngilizce'deki Hell bu Norveç mitolojisine de Hell olarak geçiyor... He? ...evet doğru öyle bir geçiş süreci yaşanmış... ...bildiğim hmm. kadarıyla... Ee, gene Robert Winston'ın Tanrı'nın e, öyküsünde şöyle bir yaklaşımı var Winston'ın. E, Hristiyanlıkla Müslümanlık'ta cehenneme bakışta bir fark üzerinde duruyor Winston. E, Müslümanlık'taki e, cehennemi daha sembolik bir ceh cehennem olarak görüyor. Hı hı. Ancak Hristiyanlık'ta hayli fiziksel göz önünde e, canlanan bir takım görüntülerin olduğu bir cehennem var. Ve bizim programın biraz daha ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz e, tablolara... E, Kiliselerdeki ikonlara, resimlere konu olan cehennem de o yüzden böyle aşırı detaya yer veren bir cehennem. Ee, senin başka bahsedeceğim bir şey kaldı mı bu farklı kültürlerdeki cehennemlerle ilgili Yok, ama ilahi komedi yani biraz irdelemek istiyorum. Ben onu geçmeden bir şeye dikkat ettim ee, o Özellikle şey? o uzak doğudaki birtakım kültürler e, Kızıl deriler dışında işte Şintoizm, budizm e, taorculuk e, konfiçus ile evet. ilgili e, dinler ve inanışlarda... Bizim anladığımız... E tek tanrılı dinler kitaplarındaki cehennem söz konusu değil. Nasıl bir şey var? Ee, şöyle Budizm'de zaten bir tekamül söz konusu olduğu için Hı -hı. hani e, bir sorun varsa e, önce kötü bir şey yaşayıp sonra iyiye iyiye doğru giderek o nirvanaya giden yolda bir tekamül aşamaları söz konusu. Yani bir cehenneme atıldı Hı -hı. orada sonsuza kadar cayır cayır yanıyor söz konusu değil. Diğerlerinde cehennem kavramı da yok. Hı -hı. Ee, böylece biraz daha doğayla iç içe ya da kızılderileri düşündüm burada ...ya da uzak doğudakilerde böyle bir cezalandırma anlayışıyla yaklaşılmadığı dinde beni düşündürdü. Burada dinleyicilerimize bize hani ulaştığımız sözcükler anlamında sonsuzluğu hatırlatabiliriz. Evet. Ceza, cezalandırma. Ateş. Belki Evet ateş. Cezaların tasnifi belki. Bu cezaların tasnifi üzerinden Dante'ye, ilahi komediye girmek bayağı manidar olacak... Çünkü Dante cehennemdeki yapıları e, tasnif etmiş. E, buradan da hani suçlarına tasnifi anlamı da çıkıyor aslında. E, cehennemdeki daireler birinci daire Limbus diye bir daire. Dürüst bir yaşam sürmelerine rağmen... ...Hristiyanlıktan önce yaşadığı için... ...vaftizden yoksul kalmış, vaftiz olmadan... ...ölmüş ruhların bulunduğu yer Limbus. Hiç bu çok adil gelmedi bana bu... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bana da pek adil gelmedi aslında. İkinci daire şehvet düşkünleri. Üçüncü daire oburlar. Dördüncü daire cimriler, savurganlar. Beşinci daire öfkeliler. Altıncı daire sapkınlar. Yedincisinde başkalarına kendilerine tanrıya saldırıda bulunanlar. Sekizinci de kadın tellerleri. Din sömürücüleri, rüşvet yiyenler, hileciler, hırsızlar, ikiyüzlüler, bölücüler, simyacılar, kalpazanlar böyle siyasetçi gibi konuştum. Dokuzuncusunda e, ise akrabalarına, vatanlarına, konuklarına, kendilerine iyilik yapanlara ihanet edenler bulunuyor Didemciğim. Öyle bir tasdifte bulunmuş. Yedi ve sekizde e, bugünlerde e, siyasal anlamda bir takım e, şeylerden bahsederken karşımıza çıkan kelimelerle de... Ee, bol bol karşılaşmış olduk. Sen bu 7 katı söyleyince hemen bir araya girmek istedim. Ee, Robert Benson'nın kitabında şöyle çok ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Hı hı. Ee, Galileo döneminde hı hı. E, önce e, Dante'nin bu 7 kat cehennem anlatısından yola çıkarak hı hı. E, matematikten e, yararlanarak cehennemin yerini tespit ediyor. Hmm. Konik bir cehennem var ve yerin altına doğru iniyor bu gittikçe dünyanın merkezine doğru Tespit edebilmiş mi? Tespit bari? edebilmiş fakat <gülüyor> daha sonra vazgeçmiş bu düşüncesinden bu çok ilgimi çekti benim Dante'den sanırım baya bir edebi ve görsel anlamda eserle karşılaşıyoruz esinlenen özellikle değil mi? Çok Mesela onlarla ilgili birkaç örnek vardı. Onlar benim bayağı ilgimi çekmişti sevgili dinleyiciler. ...idemcim onları bizi biraz açıklasın bakalım. Tabii. E, ben buna şöyle bir başlık attım. Hep başka kelimelere varıyoruz ya. Edebi ve görsel bir sanat mekanı olarak cehennem dedim. Bu baya başlık biraz uzun oldu ama Hı -hı. E, o kadar çok yazar ve ressam cehennemden yararlanmış ki son derece ilham verici. Tabii sürekli Dante'den bahsediyoruz. Bir ilahi komediye var. Ve ilahi komedyada Gustav Doru'nun çok önemli çizimleri var cehennemle ilgili. Hı -hı. Hadi yazar yazmaz hemen onlar çıkıyor zaten karşımıza. Evet. E evet. keza boşun, ironimiz boşun, dünyevi zevkler bahçesi diye çok önemli bir altarı var Prado'da yer alan. Hı hı. O altarda cehennemde cennette de var aslında fakat... Sen e... görmüş müydün? Ben Olur. altarı görmedim. Ha, ee, hayır, Madrid'te henüz gidemedim. Hmm. Ee, fakat e, şöyle Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü kitabında bir yaklaşımını araya sokmak istiyorum. Cehenneme Övgü'deki bir bölümde Gündüz Vassaf, e, cehennemin daha e, ilgi çeken, daha eğlenceli, daha özgün, daha özgür bir yer, yer olduğu e, düşüncesinden evet, sokak ağzında da sürekli y çıkar. Evet. Yani. Hatta oraya gidelim. Orası daha eğlenceli. Yani Dikimler i̇şte bütün... var falan orada. Aynen, o bir muhabbettir. Ve bu resimden de bahseder Gündüz Vassaf. Çünkü şeyde, müzede herkesin o cehennemin önünde kalabalık oluşturduğunu ve cennette de kimsenin çok fazla bakmadığını, boş resimlerini bilenler hatırlayacaklardır. İnanılmaz ayrıntılı, korkunç detaylar verir resimlerinde. Heykele hemen geçebiliriz. Roden'in kapısı var. Şimdi detay deyince aklıma zaten direkt Roden geldi. Hatta ben bunu gördüm, Hı -hı. görmüş oldum. Şanslı bir insanım. Ee, Cehennem hani e, kapısı Rodin'in çok bilindik bir eseri. Roden bununla 10 yıl uğraşmış tam yine Dante'nin ilahi komedisinden etkilenmiş 10 yıl uğraşmış ve 200 figür var üzerinde ayrı ayrı. Ee, Cehennem kapısının üstünde de e, Virgülus olduğu düşünülen düşünen adam var ve insanlığa bakıyor bu kapının en tepesi en yüksek kısmından. Ee, Ayrıntı olarak burada önemli bir ayrıntı cehennemin kapının arkasında değil üzerinde resmedilmiş olması... ...bu hani ilginç bir nokta Didemciğim. Evet, doğru. Ben de kopyalarından birini görmüştüm. Hı hı. Bir siyahı, bir beyazı falan var galiba. Ee, sanatla ilgili şöyle bitiriyoruz. Çok fazla eser var tabii. Bize ilginç gelenler. Ee, sonuçta çok daha popüler kültürün bir uzantısı olan... ...Dan Brown'un cehennemi var. Ee, soliptik bir yaklaşımla bakan... Ari Barbus'un cehennemi var kitap olarak. Kitaplara geçtik böylece. Bir de hep Dante demişken... Simge Özer Pınarbaşı'nın Dante'yi Betimlemek diye bir kitabı var ve e, o kitapta da e, Dante'yi kullanan pek çok ressam ve resimleri anlatılıyor. Hı -hı. E, şimdi artık müzik evet, bir, arası verebiliriz. Şarkı arası verelim. Deep Purple'dan Hell to, to Pay. pay. Evet e, sanatta nasıl yer aldığını ele aldık cehennemin. Burada Hı -hı. aslında çok soyut bir kavram olan cehennemin e, gittikçe istedim, somutlaştırıldığını görüyoruz. Yani heykelden resme sözcüklere dönerek. Hep böyle bir insani bir çaba söz konusu değil mi? Evet. Bu da hani ulaştığımız kavramlardan bir tanesi. Soyuttan somuta ulaşma hedefi. Bir de hani hep hani cehennem deyince aklımıza gelen ceza sözcüğü ve kavramı hani e, tartışılısıdır ve meşhur cezalar var özellikle e, Yunan mitolojisinde. Bunlara dair bir iki örnek vermek istiyorum Didemciğim ve sevgili dinleyiciler. Sisifos hani Zeus'un kızı Egine'yi kaçırıyor. Zeus da ceza olarak sonsuza kadar cehennemde bir bayırdan yukarıya doğru sürekli geri gelen bir kayayı iterek daha çıkarmaya mahkum ediyor. Biraz acımasızca gibi geldi bana ama evet. uykuya yenik düşünce Kaya aşağı doğru kayarak iniyor. Evet. Pe pek çok şeyin metaforu olarak da kullanıldı hep böyle evet, bir çabaya yani. dair. Evet. E, meşhur cezalardan bir tanesi de... ...suya ve ekmeğe uzandığı anda... ...başının üzerinde ürkütücü bir kaya parçası beliren tantalus. Bu da biraz hmm. acıması çekmiyor. Bir de yüzyıllar boyunca ciğerini akbabalara kaptıran titios var Didemciğim. Evet. Prometheus'u da hatırlatıyor hemen. Çok paralel kavramlar gidiyor. Bu kadar mı? Evet. Ee, ben de tam bir ceza değilse bile, e, şimdi aslında kitap bazı cezalar belirlemiş bazı suçlar için. Hı -hı. Fakat e, orta çağda Engizisyon bunu yeterli görmemiş belli ki. Hı -hı. Bu dünyadaki cehennemi yaratmış bir şekilde kurduğu mahkemelerle ve verdiği acımasız cezalarla... Onların ayrıntısına girmeyeceğiz. Onlardan çok fazla bahsediliyor çünkü. Ben e, Galile'den bahsetmişken ilk yarıda burada Kopernik'le ilgili bir bilgiyi de paylaşmak Hı -hı. istiyorum. Kopernik'te malumunuz Güneş Sistemi'nin e, bugünkü bildiğimiz şekline son derece yakın bir açıklamada bulunuyor. Fakat kilise kabul etmiyor Kopernik'in e, bu yaklaşımını. Hatta son derece olumsuz bir yaklaşımları oluyor. Çünkü onun çizdiği Güneş Sistemi'nde cehennem yok, görünmüyor. Hı -hı. Böyle e, bir hiç, durum var. Ben de bir anekdot e, hatırlatayım. E, daha doğrusu hani karşılaştım bununla ve çok ilgimi çekti. Melekler Sözlüğü, Sel Yayınları'ndan Gustav Davidson'ın e, derlemesi. Burada cehennemlik melekler diye bir başlık var sevgili dinleyiciler. Papa Zaharya'nın yönetiminde toplanan 745 yılı Roma Konsülü sırasında yüksek düzeyde 7 melek cehennemlik olmuş. Bunlar Uriel, Raquel, İnias, Simbiel gibi isimleri var. Bu meleklerin yüceltilmesini isteyen psikoboslar Clemens ve Adalbert sapkınlıkla suçlanmıştır. Papa yani, belirliyor. Papa ve konsül daha doğrusu belirliyor. Bu da ilginç bir ayrıntı olarak. Haydi ilginç ıı, gerçekten. Yani. Peki bugünün cehennemine nasıl bakacağız Didemciğim yani? Evet değil mi? Tekne, Hep dinden dinle. yola çıktık. Zaten dinin öngördüğü bir şey. Şimdi gene elimizde Akdoğan Özkan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü evet, var. Evet sık sık yararlanıyoruz. Çok yararlandığımız bir kaynak. O kaynakta cehennem şöyle tanımlanmış. Jean-Paul Sartre'ın bir eserinde yazar Garsin, posta memurası Ines ve sosyetik güzel kadını Estel'in öldükten sonra getirilip kapatıldıkları ve birbirlerine mahkum kılındıkları ikinci imparatorluk dönemi üslubuyla döşenmiş bir otel salonu. Hmm. Örnek cümle özellikle önemli. Sartre'ın gizli oturumundan cehennem başkalarıdır. Hmm. Bu senin sorunun cevabı gibi oluyor biraz. Ee, Lucretius'un da paralel bir yaklaşımı vardı sanıyorum. Evet Lucretius'un aptallık ansiklopedisi yine bugün birkaç kez bahsettik. Mathias Van Boxall'ın Lucretius burada e, cehennem öteki dünyada değil, yaşadığımız dünyadadır diyor. Korkularımız, kör tutkularımızın cezasıdır. Hayatımız boyunca kötü davranışlarımızın cezası olarak dehşetli korkular yaşarız. Çile çekmekten, hapis yatmaktan ya da işkence görmekten korkarız. Ya da bizi vicdan azabı ve pişmanlık beklemektedir. Ceza çekeceğimiz çilenin sonunun görünmemesi ve ölümden sonra daha da kötüleşeceği korkusuyla büyür... Böylelikle aptalların içinde yaşadıkları dünya bir cehennem haline gelir. Yani kendi dünyasında cehennemi yaratıyor insan. Evet. Biraz daha onları aptal olarak görüyor herhalde bu yaklaşım. Lucretius bunu çok önce söylemiş. A aslında e, Sartre tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası varoluşçuluğunda e, İkinci Dünya Savaşı'nda o kadar büyük olumsuzluklar yaşanıyor ve gözleniyor ki Hı -hı. E, toplama kampları bu Dresden'in bombalanması e, Hiroşimana Nagasaki vesaire e, O varoluşçu aydının artık cehennemi dünyaya indirdiği Hı -hı. an bu. E, aslında buna çok paralel olarak gene sık sık andığımız Ambrose Beers'in şeytan Sözlüğünde de bir hikayeyle anlatılmış hı hı. E, Cehennem değil şeytan anlatılmış aslında ama Vardığımız kelimelerden biri de sürekli şeytana çıkıyor Cehennemin ayrılmaz evet. bir parçası şeytan e, Malum şeytan e, kovuluyor hı hı. E, O kovuluşunun ardından giderken e, Bir duralıyor e, Orayı aynen okuyorum Düşünceli bir tavırla başını eğdi şeytan Tekrar yukarı çıkarak şöyle dedi Tanrı'ya tek bir ricam var söyle anladığım kadarıyla insan yaratılmak üzere bir takım kanunlara ihtiyacı olacak ne diyor tanrı seni sefil onun ezeli düşmanı olan sonsuzluğun şafağından insan ruhunu beslediği nefret yüzünden kovulan sen onun kanunlarını belirleme hakkını mı istiyorsun bir de af buyurun diyor şeytan istediğim insana kendi kanunlarını koyma izni verilmesi hmm. nitekim öyle oldu bu beni gerçekten çok düşündürdü. Kendi kanunlarını koyan insanın kendi cehennemini yarattığı bir dünya söz konusu. İyi bir Evet. Sen de bir belli bir sözcüğe belki bağlayamayacağımız ama hangi sözcüklere vardığımızı da bir tekrarlayabiliriz. İşte i̇yi, kötü, sürekli tekrarlanan ceza, suç ve ceza. Hatta ben suç ve ceza demişken, Dostoyevski'nin Raskolnikov'unu hatırladım. Bu biraz Sartre'nin, Lucretius'un yaklaşımına da yakın gibi. Sonuçta Raskolnikov'un cehennemi de kendisidir gibi bir sonuca vardım eseri düşündüğümde. E, ...ceza dedik... ...engizisyon dedik... ...bu dünya dedik... Soyuttan somuta Suç varmadık... Dedik, ...suçların tasdifi dedik... dedik ...şeytan dedik... Hı hı. E, ...bir batıda ilginç bir deyim var... E, ...programımız sonlanırken... E, ...bunu da hatırlatmak istediğim... ...bir kütüphanenin cehennemi deyimi... ...ne anlama geliyormuş... ...bu halka uygulanan por pornografik veya... ...izne dayalı kitapların konulduğu... ...bölümü anlatıyormuş... ...bu da yani çok ilgimi çekti benim... Ha, ...cehennemlik çünkü onlar... Evet. Mm. Ben de bir şey ekleyeyim. Ee, az kalan vaktimizde e, Dante ile başladık. Dante ile bitirelim. Dante'nin cehenneminde bir de yaşayan ölülerin bulunduğu bir bölüm var. Hı hı. Günahkarlardan farklı tutuluyorlar. Ee, sanki en kötü şey günahkarmış gibi değerlendiriliyor ama... E, ...şu anda yine elimde aptallık kansiklopedisi var. Orada şey deniyor aslında... E, ...günahkardan bile daha kötü durumda olarak görülebilirler denmiş. Şöyle insanlar yaşayan ölüler e, sınıfında... ...güncelden bakarak... E, ...düşünebiliriz aslında... E, ...riyakar insanlar... ...yüzer gezer seçmenler... ...sessiz çoğunluk... ...düşünmeden günlük hayallerinin peşinde koşanlar... ...esen rüzgara göre... ...yön değiştiren fırsatçılar... ...bir görüşü olmayan insanlar... ...önce kararsız görünüp sonra çoğunluğun peşinden... ...gidenler ve ödlekler... Hmm. E, ...de günahkarlardan... ...daha feci bir durumdaymış... ...Keremciğim... Tamam, ...cehennemimizin kapısını kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Sevgili kalın. dinleyiciler.